1384, numaralı konu, İbni Mesud'un bu husustaki söyledikleri, evet, Abdullah bin Mesud, arkadaşlarına, ilim pınarları olunuz, hidayetin çıraları olunuz, zamanınızı evlerinizde geçiriniz, gecenin lambaları olunuz, elbiseleriniz eski olsun, ama kalbileriniz yeni olsun, yer ehli sizi tanımasın, fakat gök ehli sizi tanısın, demiştir.